''Onlar sana en düşük kimseler, fakirler tabi olmuşken biz sana iman eder miyiz?'' dediler. ''Nuh dedi ki, onların o hakir gördüğünüz kimselerin ne yapmakta oldukları hakkında benim bilgim yoktur.'' Ben onların zahirdeki imanlarına bakarım. <gülüyor> Eğer anlasanız onların hesabı ancak Rabbime aittir. bi Ben mü'minleri yanımdan kovucu da değilim. İn ben sadece apaçık bir korkutucuyum. Onlar ey Nuh eğer bu dediğinden gerçekten vazgeçmezsen mutlaka taşlanarak öldürülenlerden olacaksın dediler. Nuh ise şöyle dedi Rabbim Şüphesiz ki kavmim beni yalanladılar. Artık benimle onların arasını ayırarak aç, aramızda hüküm ver. Beni ve benimle beraber bulunan müminleri de kurtar. فِي الْفُلْكِ bunun üzerine onu ve onunla beraber bulunanları o dolu gemi içinde kurtardık sonra bunun ardından geride kalanları suda boğduk. <gülüyor> Muhakkak ki bunda elbette bir ibret vardır. Fakat onların çoğu iman etmiş kimseler değildir. <gülüyor> Şüphesiz ki aziz, kudreti daima üstün gelen rahim, çok merhamet eden elbette ancak Rabbindir. Ad kavmi de peygamberleri yalanladılar. O vakit kardeşleri Hud onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmıyor musunuz? İnniylekum Resulun emin Muhakkak ki ben sizin için gönderilmiş emin bir peygamberim. Fattakullaha ve atiyun Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Ve ma es'alukum aleyhimin acr <gülüyor> İn acriye illa ala rabbil alemin Buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbine aittir. Siz her yüksek yere bir alamet bina edip oralarda ve gelip geçenlerle eğleniyor musunuz? Ve dünyada ebedi kalırsınız ümidiiyle sağlam yapılar mı ediniyorsunuz? Oım başımca Yakaladığınız zamanda acımasızca zorbalar gibi mi yakalıyorsunuz? Artık Allah'tan sakın ve bana itaat edin bilip durduğunuz şeyler nimetler ile size yardım edenden sakın o size sağmal hayvanlar oğullar bahçeler ve pınarlar ile yardım etmiştir. <gülüyor> Şüphesiz ki ben sizin üzerimize dehşeti büyük bir günün azabından korkuyorum. <gülüyor> Onlar şöyle dediler. Sen nasihat etsen de nasihat edenlerden olmasan da bizim için birdir. Biz vazgeçmeyiz. <gülüyor> Bu getirdiğin şeyler öncekilerin adetinden başka bir şey değildir. <gülüyor> ...azaba uğratılacak olanlar da değiliz. Böylece onu yalanladılar da... ...onları şiddetli bir rüzgarla helak ettik. Şüphesiz ki bunda elbette bir ibret vardır.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 peygamberleri yalanladı. Kardeşleri Salih onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmıyor musunuz? Muhakkak ki ben sizin için gönderilmiş emin bir peygamberim. Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Buna, bu hizmetime karşılık sizden bir ücret de istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbine aittir. Siz burada her beladan emin kimseler olarak bahçeler, pınarlar, Ekinler ve tomurcukları olgunlaşan hurmalıklar içinde bırakılacak mısınız sandınız? Kendi haline bırakılacağını zanneden şımarık kimseler olarak dağlardan evler yontuyorsunuz. فَاتَّقُوا Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin. <gülüyor> ve o haddi aşanların kafirlerin emirlerine uymayın. <gülüyor> Onlar ki yeryüzüne fesat çıkarırlar ve gerek kendilerini Gerekse çevrelerinde bulunanları ıslah etmezler. <gülüyor> Onlar dediler ki, sen ancak iyice sihirlenmiş kimselerdensin. Mâ misluna sen ancak bizim gibi bir insansın eğer iddianda doğru kimselerden isen haydi bir mucize getir salih dedi ki işte istediğiniz mucize kayanın içinden çıkan bu dişi devedir su içme hakkı bir gün onundur Belli bir günün su içme sırası da sizindir. Ve ona bir kötülükle ilişmeyin. Yoksa dehşeti pek büyük bir günün azabı sizi yakalar. Derken onu kestiler. Bunun üzerine yaptıklarından pişmanlık duyan kimseler oldular. <gülüyor> Çünkü azab onları yakaladı. Şüphe yok ki bunda apaçık bir ibret vardır.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 Lut kavmi de peygamberleri yalanladı. Kardeşleri Lut onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmıyor musunuz? Şüphesiz ki ben sizin için gönderilmiş emin bir peygamberim. Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Ben bu hizmetime karşılık sizden bir ücret de istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbine aittir. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıp da el alemin bütün insanların içinden erkeklere mi gidiyorsunuz? Hayır, siz haddi aşan bir kavimsiniz. قَالُونَ <gülüyor> اِلَّمْ onlar ey. Lut, eğer bundan hakikaten vazgeçmezsen mutlaka memleketimizden çıkarılanlardan olacaksın dediler Du <gülüyor> dedi ki Şüphesiz ki ben... Sizin bu işinize buğz edenlerden. Rabbim beni ve ailemi bunların yapmakta oldukları şeyden kurtar dedi. Bunun üzerine... Onu ve bütün ailesini kurtardık. fil <gülüyor> Ancak geride kalanlar arasında bulunan ve o kavmin çirkin adetlerini hoş gören bir kocakar hariç. <gülüyor> <gülüyor> Sonra diğerlerini helak ettik. <gülüyor> Üzerlerine taştan bir yağmur yağdık. Artık o korkutulanların Lut kavminin yağmuru ne kötüdür. İnne fî zâlike le âyâh ve mâ kâne ekferhum mu'minin.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 Kızdır, âshabu Ey ki halkı da peygamberleri yalanladı. İzzallahu ala Şu onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmuyor musunuz? Şüphesiz ki ben sizin için gönderilmiş emin bir peygamberim.